sünnet bize e, gerekmez. Çünkü sünnet iddia ettikleri şekilde, aslında bunları burada dile getirmeyi de pek hoş değil ama kısaca söyleyeyim, e, 300 sene sonra yazılmış diyorlar. Ya insan biraz insaf eder. Bir defa şu ümmeti Muhammed'in elinde bulunan senet yani hadislerin peygamberimizden bize gelinceye kadar kimler aracılığıyla aktarıldığına dair raviler zinciri hiçbir millette yok. Hiçbir semavi kitapta da dahi yok. Evet, hocam. Yok. Ya sadece bu ümmeti Muhammed'te var. Bu ümmeti Muhammed, Peygamberinin bize aktarılan sözlerini kimler aracılığıyla aktarmış? Bu aktarılan kişilerin durumları nedir? Ne haldedir? Ahlaki durumları nedir? Bunların tamamı kayıtlarda ve kitaplarımızda vardır. Bu birincisi. İkincisi de iddia ettikleri gibi, Sünneti seniyye, iddia ettikleri gibi 300 sene sonra yazılmış değil. Sünnet-i seniyye hem peygamber aleyhissalatu vesselam döneminde sözlü aktarılıyordu hem de yazılı aktarıyordu ama sözlü aktarımı daha çoktu. Fakat peygamber aleyhissalatu vesselam'ın irtihalinden sonra kaç sene sonra kardeşim benim 40 sene sonra İmam Zuhrî gelmiştir. İbn -i Şihab ez-Zuhri. İbn -i Şihab ez-Zuhri gelmiştir. 50 doğumludur bu zat. 50 doğumlu olan bu zat bizzat Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz'in emriyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlü olarak aktarlan yazılar zaten elimizde mevcut. Hala şu anda da mevcutları var. Sözlü olarak aktarılan yazıya geçirtmiştir. Bu zat kaç kaç yılları arasında yaşamış? Hicri 50, ölüm tarihe 124'tür. Hicri 124. 10 sene Peygamber Efendimizin hayatından çıkın, yani 114. Bu arada yaşamış ve bizzat Emevi Devleti'nde Ömer bin Abdülaziz gibi bütün ümmetin, bütün ümmetin alimlerinin Raşit Halifelerin beşinci dediği zat tarafından görevlendirilmiş ve sözlü olarak geçirilmiştir. Bir tane daha misal vereyim. Verdiğim misaller çok da, misal çok da ama insanlar bilsin diye veriyorum. İmam Malik kimdir kardeşim benim? Malik'in ve kurucusu olarak bilir halkımız evet. değil mi? Medine'nin imamı, müşteydi. Kaç yılında vefat etmiş? 179'da vefat etmiştir peki onun elindeki, onun telif ettiği muvatta hala günümüzde elimizde mi? Var. Evet. Elimizde hala elimizde. Benim talebelerimi okutuyorum. Hala elimizde. E nerede hani 300 yani değil? Yani iddia edildiği gibi değil. Hayır. Onlarca misal sayarım ama bunun yeri burası değil şimdi. Bir başka hususu daha söyleyeyim. Şimdi hiç Arapça bilmeyen bir Türk çocuğu Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor mu? Ezberliyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor. Peki Kur'an-ı Kerim'i ezberliyorsa bu çocuk, Arapça bilen ve Arapça'ya vakıf olan insan hadisleri ezberlemez mi? Tabii ki ezberlemez. Ezberler. Efendim şimdi bunlar iddia ediyorlar. Diyorlar ki, 1 milyon hadis var, 300 bin hadis var, 500 bin hadis var, 1 milyon hadisi, 300 bin hadisi nasıl ezberleyecek? Kardeşim bu muhalatadır, bu cervezedir. Bu ne demek? Tam batılı terviş etmek için, batılın neşv nema bulmasını sağlamak için uydurulmuş bir sözdür. Hadislerin tamamını toplarsanız, tekrarları çıktığınız vakitte, tekrarları hı hı. çıktığınızda, ayrı kelimeleri rivayet eden hadisleri çıktığınızda tamamı ya 30 bindir, taş çatlasa 40 bin hadis vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'den daha az. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen bir Türk çocuğu Arapça bilmediği halde, Niye hadis-i şerifleri ezberlemesin? Ya da Arap olan nasıl ezberlemesin? Niye ezber? Ezberlemesi, ben de? çok hadis-i şerifi biliyorum. 9 tane kitabı, ana hadis temel kitapların 9 onu beraber okudum. Bunu nimeti tahdis olarak söylüyorum. Riya için söylemiyorum. Allah'ın izni keremiyle çok az hadis-i şerifi belki benden kaçmış olabilir. Ama efendim hadisi ezberlemesi Hayır kardeşim 30 bin hadis, Kur'an'dan daha az çok rahatlıkla en fazla 40 bin tane hadis vardır. Bakın ben şimdi halkımız bizi dinlediği için örnek olsun diye söylüyorum. Ben size bir anda 200 tane hadis okuyabilirim şu anda. 300 tane. Hem de saniyede okurum. Bir saniyede 7 tane hadis okuyabilirim size. Buyurun. İnneme l'a'malu bin niyyati. İnneme l'a'malu bin niyyati. Size 7 tane hadis okudum. Nasıl hadisi ya hocam? Bakın. İnneme amal bin niyyat. İnneme l'a'malu bin niyati. 3 kelime. İnneme al'a'mal niyyat. 3 tane. Ama bunun farklı... Telafluzları var, evet. farklı ravileri var. Bu yedi tane hadis kabul ediliyor. Bir tane daha hadis okuyacağım. Men kezebe aleya mutaamiden faliyatebe Kim benim adıma yalan söylerse, kasten bilerek yalan söylerse, cehennemdeki yerine hazırlansın. Az size 600 hadis. Bu hadisin versiyonları var ve bunların rivayet olanları var. Aynı manada olan rivayetli Bütün bunları hadis sayılıyor. İşte böyle topladığınız vakitte 300 binleri buluyor. Ama bunlar Tarikler, gelen tarikler, peygamberimizden bize ulaşan yollar bunlar. Yoksa bu hadis bir tane işte elimizde. Bu şekilde topladığınız vakitte 30 bin ile taş çatlısa 40 bin hadis vardır. Bunu da Türk çocuğu da ezberler, Arap da ezberler. Bunda herhangi bir şey yok. Bize Kur'an'da, sünnette mahfuz olarak, korunmuş olarak gelmiştir. Ve bu ümmet hadisini de Kur'an'da korumuş, ilelebet de koruyacaktır. Bunlara inat.